Gerisi kendi yeni bölümün hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Berip. Ben Demokan. Bu hafta sizlere Pitch Black, Chronicles of Riddick ve en sonunda Riddick filmiyle arşa çıkmış zaten Arş'ta yaşayan Richard B. Riddick'in safaatini, maceralarını, hikayelerini anlatacağız. Böyle birazcık yavan ve komik bir giriş tercih ettim ama aslında Riddick 2000 sonrası sinemanın hem uzay macera hem uzay korku manasında iyi denemelerinden, iyi eserlerinden bir tanesi. Uzay operası kısımlarına çok dikkate almazsanız bayağı Alien'dan öyle biraz uzayda kaybolmaktan bir sağlam bir uzay korkusundan e, izler taşıyan bir seri ve hemen herkesin de birçok yönüyle hem izlediği hem de çok sevdiği bir karakter. Windex'in can verdi. işte Richard Riddick. Birazdan dinlemeye başlayacağımız bölümümüzde Chronicles of Riddick serisinin yani Pitch Black, Chronicles of Riddick ve Riddick filmlerinin içeriğiyle, kurgusuyla, belki de o önemli dönüşüyle, ile şunuyla, bunuyla alakalı birçok spoiler Ortaya çıkacak ve maruz kalacaksınız. Bunu peşinden söylüyoruz. O yüzden eğer seriyi izlemediyseniz bölümü belki izledikten sonra evet, dinlemeyi tercih edebilirsiniz. İzlemeden dinlemeyin. Ve asıl kelam e, bu hafta sizlerle reading konuşacağız. Ben o zaman bir itirafla başlayayım. E, ben sinemada 2000 yılında gelir gelmez filme gittim ve filmi sevmedim. Ama süreçte tekrar izlemelerimin ardından Pitch Black filminin aslında o kadar da kötü olmadığını fark ettim. Bu bir algı meselesi olduğunu düşündüm. Sadece benim için değil çünkü o film sinemada Bayak Beyoğlu'nun sinemalar döneminin sonlarına yetişmiş filmlerden. Orada Fitaş'ta gidip izledim. Ve kimse beğenmedi filmi aslında açıkçası salondaki. Bayağı böyle bunu da belli ederek çıkıldı. ...vesaire gibi bir durum vardı. Bunu daha sonraki izlemelerimde... ...bunun şu olduğunu fark ettim. 11 Eylül'den az önce... Fay ...Ve Irak... ...savaşlarından bir süre sonraki... ...bir döneme denk geliyor... E, ...Pitch Black. Bu 10 yıllık sürecin içinde. Ve o sürecin içinde... ...tam da bu 2000 yılı ve bu film... ...işte Amerikalıların bu... ...ha bak Müslümanlar ne kadar güzel... ...vesaire gibi başka dinleri... ...başka kültürleri de biz kabul edelim... ...paylaşalım... Onlara da on, yani hem onları tanıtalım hem de güzel tabii Pitch Black'te harcayırız da aynı zamanda e, denen bir bakış açısının sunulduğu bir film olduğu için evet. bu kısmı ağır bir şekilde mesela bana ve izleyen herkese batmıştı. Yani böyle bir bunları, biz şimdi bu filmde hiç olmayan neredeyse bir şey imam koyalım 3 tane de Müslüman olsun bir filmde ön, bir de onları kalabalık yapalım ki önden harcayalım. Filan gibi böyle bayağı bariz ama bir yandan da iyi olsunlar işte senin Allah'ın nerede, benim Allah'ım burada filan gibi diyaloglarla onları da kabullenelim, içimize alalım gibi bir başlangıcın aslında ilk adımları atılıyordu Hollywood'da. Tabii 11 Eylül olduğun an itibariyle bitti o iş ve onların gözündeki Müslümanlar yine o korkunç kötü adamlara dönmeye başladılar. Tam bu mevzu aslında şeye başladı bu yeni dünya düzeni artı bu. Dinler arası diyalog ya kültürler arası diyalog diye bir çalışmanın başlangıcı 2000 yılının dönümüyle beraber böyle bir şey olacak diye bir şey vardı ama bu işe eskiye gidiyor 1976'da OPEC'in Amerika'yı da kapsayan şeyle beraber petrol ambargosuyla beraber orada bir Arapları iyileştirme durumu var fakir Arapları değil ama. Ee, ya Tabii. savaşmayan, karşılık vermeyen ya da zengin Arapları iyi gösterme, zengin Arap kültürü göstermek diye. Bundan bir önceki bir tane film vardı. Geçen programlardan bir tanesinde de bahsettik. Bu 13. Savaşçı mesela. 13. Savaşçı'nın kitabı. Hikayesi 70'lerin ikinci yarısında yazılıyor. Filmleştirmesi 1999. O zaman Arap dediğin adam vikingler ayıdır. Çok affedersiniz dediğim yani Kabasa bölgütlerdir. Tabii tabii o kültürlü ve şey. O kültürlü yani. incedir, kılıcı alır, Şair daha ya. bir şey bir hale getirir, efektif bir hale getirir. Aynı zamanda bilim adamı, aynı zamanda şairdir bilmem ne. Öyle bir güzellemeler yapıyorlardı. Bir de şey dönemi de önemli. O yeşil kuşağın ele geldiği yıllardı bunlar. Hani ılımlı İslam, ılımlı Hristiyanlık falan. Dünyayı bir şekilde dinc bir dünyaya çevireceklerdi. Evet. Ve yapamadılar, ellerine kaldı. Zaten bize de bir gülme geliyordu o esnada. İşte tabii yani öyle çok film o dönemde çekildi bence zaten. Hı. Bunun en güzel göstergesi de yani şöyle bir şey var, röportajından okudum. David Twy aynı zamanda yazarlardan bir tanesi, evet. Jim Wheat ve Ken Wheat'in yanı sıra. Onun bir röportajında söylediği bir şey var. İşte ilk tasarlanan haliyle aslında kahraman bir kadın kahraman ve imamın yerinde de aslında bir Hristiyan bir din adamı var. Bütün yani. bunlar daha sonra işte Riddik'in erkeğe şeyinde papazın da veya rahibinde i̇mama, imama dönüşmesiyle gayet güzel açıklanabilir. Hadi Riddik'i anlıyorum çünkü yani Ridik değil Windezer konuşacağız büyük ihtimalle bugün. Ama yani... İmam yerine şey koymakta hani yenilikçilik adı altında anladığın şey bu mudur diye i̇şte böyle anladım. İlgi çekici olsun ama diye yapmışlar. Işte Birazcık farklılık da var ama. Pittsburgh'i işte sevmemin sebebi de buydu zaten. O dönemde de çok yoğun, hepimiz bunu yaşıyorduk zaten işte. Bunun böyle göz, körün gözüne sokulan parmak misali bu filmde öne çıkarılmasıydı aslında. Evet. Bu duygular zaman içinde gevşeyip yumuşadığında artık bu tarz e, siyasi stresler. E, hissedilmemeye ya da hafif hissedilmeye başlandığında belki işte kendimiz olgunlaştığımızda ya da bu fikir artık alışıldığında bu fikirlere filme bakmaya ancak sıra gelebildi. Evet. Çünkü dediğin gibi işte Jim ve Ken Wheat benim anladığım kadarıyla Jim ve Ken zaten karakterin yaratıcısı, karakterlerin hmm. yaratıcısı hmm. David Bowie ise Üniversitin yaratıcı. E, yani şeyin, o screenplay cümle. writer aslında. Yani hani senarist. Senarist. Yani senarist zaten pek çok işi olan e, yazar olarak bir yönetmen. Evet. E, aynı zamanda da konseptin yaratılmasında çok büyük etkisi var bana Hı. sorarsanız. Çünkü e, orada çok ciddi bir uzay yaklaşımı da var. Onu da şeyden kullanıyor zaten. Bildiğim kadarıyla Alien 3'te 3 hani Alien 3 için bir senaryo yazıyor ve reddediliyor. Bunun üzerine oradaki fikirlere Rüdike geçiriyor. Evet evet ikinci filmde çok büyük etkisi ama şunu demeye çalışıyorum şimdi yeni Mekke diye bir yere giden hacılar var ve işte Barış yeni Müslümanlar bunlar yeni Müslüman yani Müslümanlar. Yeni Mekke'ye giden Müslümanlar evet. işte. Hı. Böyle kurgu kurmaca bir evrenin içerisinde 28. yüzyıldayız biz o esnada 28. yüzyılda bir, bir toplum bir medeniyet yani üzerinde konuşulabilecek bir medeniyet icat ediyorlar. Kaçaklar var, kaçan olduğu yerde demek ki bir toplumda var demek oluyor. Bir toplumdan kaçan karnu duşa tipler var. Ondan sonra aynı zamanda birden fazla toplum var. İşte bu birden fazla elementin, öyenin, insanın, sosyal topluluğun, Kültürü. kültürün bir arada bulunduğu bir komplike bir evrenden aslında bahsediyoruz burada. İşte kaçaklar var, mülteciler var. Bu Çakpaların kitabının isminden aradığım bu tabirlerinde. <gülüyor> Ondan sonra kurumlar var, ödüller var. Kelle başına konulan ödüller, şehirler var. Resten havasında Kesinlikle. bir şey var yani aslında polis görünmüyor pek ama, ama ödül var. kendi avcısı var. Kendi var. var. Ee, onu izah ediyorlar ikinci filmde. O bir mercenary şey varmış hani kasası varmış. Oradan %20 itibarla oradan ödül paraları veriliyormuş. Paralı askerlerin falan gibi. Aslında başka bir evren yaratımı tanıtımı da var demek oluyor. Bir yandan uzay da var. Şimdi uzay sadece bir tuşa bastım pat hemen bir yere zıpladım. Bir sonraki gezegene gidiverdim falan değil. Öyle gemi bozuldu mu bozuluyor. Böyle gerçekten Atlantik'in, Pasifik'in ortasında kalmak gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir adalı kalmak değil yani. Ya bildiğin gezegende kalıyorsun. Gezegende yani. kalıyorsun ve yani belki güneş sisteminde hiçbir şey yok oradaki şeyde. Tabii evrende kısılıyor Hı. olabilirsin. Aynen öyle. Hı. İşte hypernetler var, kairo silipler var, o var, bu var derken velhasıl beni çok tatmin eden bir evren şey var, yapısı var. Ben o yüzden bir space opera, space saga gibi... ...uzay e, macerası değil aslında bir uzay e, efsanesi hı hı. gibi yaklaşıyorum. Chronicle of Riddick konseptine. Evet, toplamına. Katılıyorum ben de. O da çünkü hı. o keyif veriyor bana. Neden dersiniz şimdi o keyif değişmeyecek bir keyif. Normal Sky oyunu çıktı şimdi buggy olduğu için çok hatalı olduğu için... E, ...Steam paralarını iade etmiş diyordu dün uslat evet. oyuncuları. Ondan sonra ama e, herkes deli oldu mesela. Çünkü bir gezegen keşfetmek, aracınla bir yere çakılıp kalmak... Onu tamir etmeye uğraşmak, yeni türler, canlılar keşfetmek. Ha, maceralar şunlar bunlar. Aslında bunlar iyi öğeler. Ve daha önce biz derin uzay korkusunda bunu anlatmıştık. Korkunç şeyler de var. Yani evet, mesela bunda olduğu geliyor. gibi. Yani. Aynen öyle. Ridic'in bence çok hoş tarafları var. Ama birazcık, yani biraz boku çıkan, çok lüzumsuz bir şekilde sonradan eklenmiş. Dediğin gibi insanlara bazı şeyleri şirin göstermek için. ...kurguya, ana hikayeye eklenmiş... ...saçmasalak şeyler var. ki Onlar da düşüyor. Pitch Black için tabii bunları şu anda... ...söyledim evet. ben. Hı -hı. Yani... ...Pitch Black şeyin önüne geçmişti. O dönemin... ...siyasi havası filmin önüne... ...geçmişti. Evet. Oysa ki... ...karşımızda Riddick... ...diye bir, bir kere bir adam var. Hı -hı. Müthiş bir... Böyle ...anti hero hero bir kahramanımız... ...var bizim. Doğru. Yeni Hı -hı. ve... ...orijinal bir kahraman. Yani... ...bu sadece karanlık meselesi yüzünden... ...öyle ama o gözleri parlatma... Esprisi birden bütün şeyini, yani katil, daha o sıralarda kökenini bilmiyoruz. Katil bir insan gibi düşünüyorsun ama biraz daha güçlü, biraz daha hızlı ve çok iyi adam öldürüyor. Hı. Ve en önemli özelliği karanlıkta çok evet. iyi görüyor olması. Şimdi ben bunu açıkçası evde seyrettim. DVD olarak seyretmiştim ilk seyrettiğimde. Bana bakmamıştı yani bu Müslüman vesaire meselesi hatta hiç umursamadım bile hatta o kadar unutmuşum ki ki ben her sene muhakkak bir kere seyrederim bunu işte dün tekrar göz atınca orada fark ettim yani o bana hiç önemli gelmemiş açıkçası neden bilmiyorum ciddiye bile almamışım yani ciddiye bile almamışım yani <gülüyor> evet. ben bu filmlerin ne çok ne sevdim en çok ne sevdim zannedersem bir kere şeyin sinyallerini verdi daha ilk filminden yani Bundan iyi bir ana konsept evet. oluşabileceğinin sinyalini verdi. Kendi evreni yarattığı kendi evreni daha sonraları buna çok şey eklenebileceğinin göstergesiydi bence. Evet. hero'yu çok sevdim. Yani Wind Diesel'ı severim o ayrı. Çok ayrı yerde tutarım onu. Ama zaten bu sanırım ilk ortaya çıkışıydı. Tabii. Bizler Bin için. Ha yani bizler için en azından yani bizler Türkiye için. için, için... Free Star falan daha başlamamıştı galiba ama gidiyordu. Evet. Ben 2000'de ya. ben ilk defa görmüştüm evet, yani Wind Diesel'ı bu filmde. 2001 galiba filmde. Eee anti-hero'yu sevme sebebim de evet kötü gibi görünüyor. Zaten ilk başta bunun katil olduğunu sana empoze ediyor. Tehlikeli olduğunu empoze ediyor. Zaten normal insan olmadığını da empoze ediyor. Yani normal bir insan gibi olmadığını da empoze ediyor. Sen ilk başta baş, baktığın zaman... Zaten filmin güzelliği orada herhalde. İlk başta sanki bu mürettebat bu adama karşı savaşacak diye başlıyorsun filme. <gülüyor> Dakika bir gol bir. Bir bakıyorsun... İlk giden zaten vardır ya öyle ilk kurban gittiği evet, zaman evet. anlıyorsun ha bununla bir iş var zaten direkt giriyorsun olaya şey filmin içine bence hani ne süper insan ne normal insan ne iyi ne de kötü olması yani tamamen bana göre aslında dedik neutral <gülüyor> bir karakter o anda olması gereken neyse yapılması gereken neyse onu yapıyor ve aynı zamanda pek çok Kaynağı var yani resourceful dedikleri tiplerden. Yani her duruma göre bir şey kaynak oluşturabiliyor veya bir yardımcı bir element oluşturabiliyor. Ha. Kendini o şeyden durumdan kurtura, kurtarabilecek. Yani tam bir survivor. Evet. Hayatta kalan başını çaresine e, bakan başını diyebilirsin çaresine ama o da bakan. üç kelime yani. Evet evet. Özet olarak benim bu filmi sevmemdeki en büyük sebep anti kahramanın aslında neutral bir kahraman olmasından evet. alakalı. Hemen orada çok güzel bir yere girelim. Evet Riddick örneğinde aslında kahraman anti kahraman hikayesini bir tartışmak gerekiyor belki. Şimdi bilinen tabiriyle ki çok yaygınlaştı bu. Biz hatta bunun yaygınlaştığı dünyanın içine doğmuşuz anti hero. ...kavramının ve anterior'ın sevildiği zamanları. Hı hı. Şimdi anterior ne demek? Wikipedia'ya ya da Webster'a baktığınız zaman... ...direkt olarak anterior'ın karşılığında şöyle söylüyor. Diyor ki normal bir kahramanın özelliklerini göstermeyen... ...kahraman, hikayenin merkezindeki kişi... ...ana twist'in ya da esas karmaşanın, çatışmanın bağlı olduğu... ...esas kişi, esas olan, esas kız. Burada bunlar iyi tanımlar. Esas olan, esas kız, iyi şeyler. Ben seviyorum onları. <gülüyor> ne anti yapıyor bu tanımdaki? Anti nereden geliyor? Şimdi ilk başta kahraman dediğiniz zaman bir soyluluk, bir ahlaki seviye, ondan sonra bir kurallar sinsilesi, Şöyle davranır, böyle yapar falan gibi. Evet. Ondan sonra da gene dediğimiz gibi bir köken. Yok efendim kılıcı aramalar, prensesi karşılaştığında nasıl davranır, masla işte protokol nasıl olacak vesaire. Bir, belli bir davranış yapısı var. Klasik eski kahramanın iyilik ve kötülük savaşında hep iyi Tarafta olmasının bozulduğu, kırıldığı noktada antikahraman başlıyor diyebiliriz. Bir o var, ikincisi bir de şimdi kahramanın mesneti de önemli burada. Atası, cetti Şimdi Riddick'in, Riddick mesela bir Arturian ya da işte ne bileyim gılgımışlık gibi soylu bir aileden gelen bir kahraman değil. Aksine çok büyük acılar çekmiş geçmişinde sıkıntılar olan, gözlerini parlattırmış... Falan böyle hır, hır, daha iyi hırsızlık yapabilmek için ya da insan öldürebilmek için. Evet. Bir şeyler yapmış bir kötü adam tabiri caizse toplumun bağırsaklarında yaşamış bir parazit gibi bir şey var. Geçmişi bu. Bu birinci filmde empoze edilen şey. Hı. Çünkü ikinci filmde aslında onun öyle olmadığı çok açık bir şekilde anlatılıyor. İkinci filmde başka şekilde söylüyorlar ama kahramanın gene mesneti orada işi değiştiriyor. Şimdi mesela Yeni Mekke'nin içerisindeki yönetici soylu böyle Paladin ayarında bir aileden gelmiyor. Daha öyle davranmıyor da zaten. Var. İşte tabii, tabii. bu davranışlar bunu belirliyor. Bu antiyi evet. yaratıyor en temelde. Kesinlikle yani şu alt sınırı hani koyalım. Kahramanımız işte hırsızlık yapan, adam öldüren, hapishanelerde yatmış bir adam olduğunda zaten o eski şeyler dediğin gibi paladin çok önemli. Mesela eski epik kahramanlar hep işte paladin e, şeyi işte. olurdu. Ama oradaki işte hani evet şövalyede derler evet. işte bu FRP'de de daha çok paladini öyle evet. kullanır. Yani, yani bir tane... Doğrular kodu vardır liste gibi yapacakların yapmayacakların ve asla yapmayacaklarını yapmaz. Yani Yapmasını... delikanlının kitabını yazan kişi bağında. Evet, evet. <gülüyor> Türkiye'de mi? o çok sahte bir cümle de olsa yani Hı. onu diyenlerden korkmanız gerekse de evet, evet. özünde bu. Evet. Ee, i̇şte bu tersine bir kahraman tanımı ortaya çıkardığı için bu eski bir şeydi insanların hikayelerini anlatırken merkeze böyle soylu ahlaklı pırıl pırıl hani bu charming prince. Gibi bir şeyi koymak yerine aslında problemli, geçmişi tartışmalı ve soydan da pek asil olmayan bir kişiyi hikayenin merkezine koymaları aslında Antihiro'nun başlangıcı olarak geliyor. Antihiro'da bayağı yani tragedyalara kadar götürdükleri oluyor bazı Antihiro tanımlarında. Hı -hı. Ama bu tabii akademik tanımlıydı sağ olsun benim dramatür tanıdıklarım <gülüyor> bana verdiler bu şeyi, ee, sufleyi. Çünkü ben de Antihiro'yu bir yerde problemli kahraman olarak düşünüyordum ama problemin sebebine inemiyordum. Hı -hı. Şimdi geldiğimiz noktada bunu Ridiye'ye getirip bırakırsak bir defa e, ilk filmdeki Pitch Black'teki bizim kahraman olarak seçmek... Yani seçecek olsak eğer klasik bir kahraman arıyor olsak, Jones'u alırdık. Hmm. Geminin şeyi aynı zamanda paralı asker değildi neydi o? Bantheart değildi galiba. Paralı asker jam tam e, Mercy yani. Mercy nereye paralı asker. Ama diğer World'ler öyle değil ya. Hani herifler böyle bayağı şeyden. Daha, Vietnam'dan full gibi daha böyle prul prul var. Ha, öyle işte var, öyle işte var. Belli ki sonra onu <gülüyor> anlıyoruz. Babası geliyor. Ha, ha. o son onları daha sonraki yıllarda anlayacağız ama. Evet. Önemli olan dediğin gibi şey var. Yani polis sistemi yerine sanki paralı askerlerden oluşmuş bir bir tek noktaya bağlı olmayan tek yerden emir almayan ama tek yerden parasını alan bir avcılar sistemi var evet. ve düzeni böyle sağlamaya çalışıyorlar sanki bu evrende. Aslında sağlamak değil de bir ekonomik sistem yaratmışlar gibi değil mi? Finansal bir şey var ortada getirisi var ki işte adam da... alıyorlar. Tamam. tamam Ama o da düzen sağlar ya yani evet. hapishaneyi doldurmak da eğer kazandırıyorsa birilerine o da işte bir sistemdir. Aynen öyle. Bir de aynı zamanda Riddick'in eski mesleklerini düşünecek olursan e, hakikaten senin dediğin gibi yani polis kullanmak yerine mercenary kullandıkları zaten apaçık belli. Adam evet. çünkü ex-mercenary yani eski paralı asker, evet. aynı zamanda pilot aynı zamanda... Ya, profesyonel şey, asker, ya, asker e, aslında. Profesyonel yani, asker evet, aslında. Hangi orduda çalıştığının bir önemi yok. para kim verirse evet, evet. şimdi bu kime geliyor? Bu, tanıdık aslında birazcık daha ileride şey yapmak lazım ama çok konan hikayesidir. Kusurlu, sorunlu ve muafiyet bölgesi gibi bir yerde doğan güçlü bir birey Hı -hı. kendi hayatını kurar, yaşar ve aynı zamanda paralı asker olarak artık son noktasına imparatorluğun başına geçer. Akilonya'yı işte e, burada Necromonger'lar yaptılar. Bilmem, tabii tabii oradan zaten aynı, yani o sahne zaten birebir o filmin sonu. O Duruşu, oturuşu değil mi? Tabii tabii canım, o oturuş direkt. Onan Baba. Pitch Black daha tam maceraydı. Şimdi tam macera nedir, tefrika nedir onu da bir söylemek gerekiyor. Başlı başına film başlayıp bittiği yerde... Arka taraftaki evrenin tamamını açık etmeden... ...ya da bütün hikayeyi bütün evrene yaymadan... Bir defa da derli toplu, hikayenin alınıp satıldığı, toplandığı ve bir tane filmi izlediğinizde kendinizi yarım hissetmeden ya da bir kitabı, bir dergiyi okuduğunuzda kendinizi yarım hissetmeden o kitabı bitirdiğiniz vesaire bir yapı. Aslında bu bir tam macera oluyor. Evet, yani zaten eğer size filmin başında karakterleri tanıtıyorlar, ondan sonra bir sorun veriyorlar bu karakterlerin başına ve filmin sonunda da karakterler bu sorunu çözüyorsa demek ki biz... ...beraberce bir macerayı izledik, bitirdik. Evet. Geri kalan evren ise sadece bir bize fon sağladı. Evet. Şimdi biz bu adamın farklı farklı maceralarını ki aslında e, toparlayamadılar ama... ...üçüncü film gerçekten tam bir tam macera Pitch Black'e dönüştü bence. Ben evet. o yüzden çok sevdim üçüncü filmi. Her film ayrı bir macera gibi bir davranış içerisinde olursun. mesela. Bu da bir tefrika oluyor. Aynı kahraman başka macera hı hı. vesaire gibi. E, ama bir tarafta da hani bu saga diye arka tarafta bir uzay operası var olan bir gerçeklik var... İşte, İmparatorluklar savaşıyor falan. Bunlar büyük ölçekli maceralar bir anlamda. Redikin şöyle bir derdi var. Gemiye binmiştik beni götürüyordu adam bir yere satacaktı. Gemi düştü. Ben istesem kaçarım çünkü kedi gibi dolanıyor ya bu arkada. Bunlar orada çalışıyorlar. Bu paşam oturmuş orada Şezlong'a. Yok kiminin şarabını çalmış. Yok bilmem ne. Hiç acaba nerede diye silah doldururlarken bu arkada geçiyor böyle takılıyor. Yok kafayı kazıyor. Hiç onlar diyor ki bunlar benim ayarım değil. Diyor, Akranım da değil diyor. Ben istesem 3 dakikada yok ederim bunları falan. Kurtulmak için bir yön alıyor falan. Çok bireysel maceralar. O kadar büyük resme falan bakmıyor. Diyor ki gece olduğu zaman burası çok karışacak diyor. Ve bu bütün bir evrenin başına gelmiyor. Bütün bir medeniyetin başına gelmiyor. Sadece Riddick ve yanındaki zavallı ne diyeyim yoldaşlarının başına geliyor. Bir de nasıl bir şansdır yani kaç bir 7 senede bir mi ne yani sürekli gündüz olan bir gezegende 22 sene pardon, <gülüyor> 22 sene doğru 20, yani bir, öyle bir hani pişmiş tavuğun başına gelmez hesabı öyle bir anda düşüyorsun ki yani evet. güneş tutulmasına denk geliyorsun 22 senede bir oluyor bu evet. ve bu olduğu zaman da zaten şey kaynıyor canavarlar, canavarlar gezegene çıkabiliyor yani. sen, Ama, evet. canavarlar aslında normalde şey yer altında yaşıyorlar i̇şte 22 sene boyunca yaşıyorlar işte ne kadar sürecekse o şey karanlık. tutulma, karanlık o kadar zaman içinde kendi şeylerini krallıklarını ilan ediyorlar yeryüzünde ama bu nedenle çok iyi bir film mesela. Bu bahsettiğin şey, hikaye çok şey, iyi yani. Ya öl, arkadaşım git başka şeye düş. Evet. Gezegene düş. Değil mi? Yani <gülüyor> tamam hani bir de böyle bir alışkanlığı var bu arkadaşın. Hep düştüğü gezegenlerde böyle bir yaratıklarla... Belalar onu buluyor. Belalar onu kesin buluyor ama bu evet. da işin güzel tarafı. Neyse söyleyeceğim o aslında evet. değildi Söyleyeceğim şuydu. Filmin en ilgi çekici yanlarından bir tanesi bence canavar yapısı. Hı hı. Yani nasıl derler ona. E, canavar tasarımı bu filmi aslında enteresan kılan şeylerden bir tanesi. Çünkü bunlar yeraltı canavarları ama kanatlılar. Evet. Aynı zamanda hı hı. Uçuyorlar değil mi? Uçuyorlar. Evet. Ee, hani 22 sene boyunca yer altında kanatlar kapalı solcan gibi yaşıyorlar. 22 sene sonra çıkıp işte bir de onların bir çıkışı var. Ha, tabii canım o hayvan çıkıyorlar buradan. Ben şey kaldım böyle hani nasıl derler ağzın açık hani dersin ya eh, daha yapacak eh, bir şey yok. Şimdi bundan sonra artık yapacak bir şey yok herkes o... hiçbir şey yokmuş gibi yapın. <gülüyor> Hiç bakmayın, bakmayın o <gülüyor> tarafa. Çok... Güzel evet. tabii. Hayattan güzel alınmış örneklerden biridir o. Çünkü o yoğun bir şekilde yarasa çıkışının şeyidir, benzeridir. benzeridir. Yani o tarz görüntülere... Çarpa çarpa onlar da Böyle çıkarlar. Güney Amerika'da falan ya da Avustralya'da falan rastlarsınız. hani O yarasalar öyle bir çık Aynen öyle çıkarlar. Dalga dalga dumana benzer bir şekilde. Çok da nüfusları büyük Şöyle olduğu şey için. Öyle şey düşünsene. Yani tamam normal bir şey o. Ha, yani. Sen gidiyorsun böyle yabancı oradan böyle mağaranın içinden... Eşek yüküyle yarasa çıkıyor. Sen de böyle ben direkt oraya oturur kalır. Kalbimin <gülüyor> durmasını beklerim evet. direkt olarak. Yani elim ayağım kesin, kesin. Biraz önce dediğim gibi bu çok iyi bir hikaye. Tek başına çok iyi bir film yapıyor bence. Hikaye bakımından Pitch Black'i. Çünkü Pitch Black'te de sanki başka bir şey izliyormuşsun gibi. Hadi filmin yarısı değil de %30'u boyunca işte... Buraya düşüyorlar, etrafa bakıyorlar, gezegende bir bokluk var ama bir yandan da hani, filmin adı Pitch Black, etrafta evet. iki tane güneş falan var, ee, beyaz bir şey var, sarı değil güneş ışığı, gündüz, değil beyaz de, yani, beyaz oluyor. saçma oluyor. Mavi, neon var. beyaz Art falan. Mı? şeyler Tutulmaya var zaten. Tutulmaya yakındı değil mi kırmızılaşması? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. İşte o, birkaç güneş var. Bir mavi. ikinci doğan maviydi. Birincisi <gülüyor> daha beyazdı. Sonra bir arada galiba kızardı. Gittiğiniz gezegenin hani yapısı zannediyoruz ki biz oraya düşen kaza de Tek güneşli bir gezegenden gidiyorlar. Tercihen dünya. Evet. Ee, tam oranın ışığına, sistemine uyku düzenine ki yoktu uyku. Başına bela gelene kadar çok uyuyan görmedim ben. Tam oraya alıştığı anda mesela e, kimyanın alıştığı anda bir anda büyük darbeyle karşılaşıyorsun. Bir adam işte, tutulma geliyor ve canavarlar da geliyor. Ve kimse de şeyi dinlemiyordu. Ritty'de. Bir de ya, bir Ciddi alan şey. da yok onu. <gülüyor> son filmde de aynı. Ş şöyle gibi. de bir şey var. Şimdi. İlk filmin başlarında bu Tremors vardı. Hatırlar mısınız? Evet evet. Hı -hı. Kevin Bacon'un Tremors gibi. Dedim ki bunlar yeraltı canavarı herhalde. Ee, hiç aklın hayalini almıyor yani bunların oradan buradan fırlayıp uçacağı. Onların da aklına gelmiyor. Tabii o ona söylediği zaman burası karışacak dediği zaman sen Eski bir mahkûmün sözüne inanır mısın? İnanmazsın. Bu adam bir şey çeviriyor diye düşünürsün. Nitekim onlar da aynı şeyi düşündü. Bundan çok bir çekiyor eriyormuş. zaten. Birinci filmde, birinci filmde zaten ki biz gerçekten filmin ilk 15-20 dakikasında tamamen bir suçlu, oradan kaçmak için her şeyi yapabilecek adam olarak başkalarının ağzından aslında ağırlıklı dinlediğimiz için biz dahil kimsenin ona güvenmemesi gerekiyor. Yani evet. e, suçlu olması o olması bu olmasının dışında adam zaten yakalanmış ve çıkmak istiyor oradan. Çünkü ya, yani oradan kurtulursa herkes o bir tutuklu olarak devam edecek hayatına ve bunu istemiyor tabii ki. O zaman onun sözüne zaten güvenilmemesi gerektiği birinci filmde bir karakter evet. o kadarcık tanınırken çok haklı. Bir de şöyle bir durum da var. filmin ilk yarısında zaten Riddick'in tarafını tutmuyoruz. Riddick bize yabancı. Redik bizimle konuşmuyor. Redik'in etrafından biz görmüyoruz. İşte hacıları görüyoruz. Yok silahını hazırlayan mantı görüyoruz. Ee, yani, charming görüyoruz falan. Kız tanışık değil Yani ikinci kaptan kızımız bizim kahramanımız diye izliyoruz başlayıp. Aynen öyle. O, beş o beş bizim dakika. tanışık olduğumuz kişi ya da iletişim kurduğumuz kişi değil ve bir yandan da hani kurt o kötü kurt. Bir şey düşman olursa, olarak görüyorsun işte yani tehlike. ilk 20 dakika düşman olarak görüyorsun. Yani bunları teker teker avlayacak evet, vesaire ama, diye düşünüyorsun. Evet yani idraayetiyle diğerlerinin sağlam görünenlerin temiz görünenlerin kusurları ortaya çıkmaya başladıkça falan diyorsun ki lan gene en tehlikesiz, en normali, en güvenilirdir bu kötü adam. Niye hani bu bildiğin şeytan metaforu evet. vardır ya bilmediğin şeyden iyilikten iyidir bildiğin şeytan ya da kötülük derler. Aynı buradaki gibi ama ikinci, üçüncü filmde biz zaten Riddick bizim gönlümüzü kazanmış. O yüzden onun tarafındayız. Ve özellikle de mesela bak üçüncü film iyi çalışılmıştı falan diye söyleyip duruyorum. Üçünü de izledik biz bunların bu bölümü yapmadan evvel. Üçüncü filmdeki Riddick'e ayrılan süre çok daha fazla. Yani Riddick'in düşünce yapısını, aklının içine giriyorsun evet. Riddick'in. Evet. E, hayatta kalmasını görüyorsun şimdi hani ilk filmde falan böyle görmüyorduk. Bir tane adam var. Bir yerde saçları kazıyor, bir şey yapıyor. Gözlükleri varsa şöyle, yoksa böyle davranıyor falan. Adamı tanımıyorsun. İkinci filmdeki adam zaten elinde bıçakla önüne geleni tak tak götürüyor. Milleti bıçak çekiyor falan. Tamam mı? Orada da var. Orada, yani orada da aslında girdiği her ortamda bir şekilde oradan kaçabileceğini veya oraya uyum sağlayabileceğini görüyorsun. Ama üçüncü Ama de, de yorgun ve mutsuz yani. Şimdi burada güzel bir noktaya geldik. Şu var arkadaşlar bakın. Birinci filmde ve ikinci filmde biz Riddy'yi sürekli başkalarının ağzından ya da başkalarının gözünden aslında tanıyoruz. Hı. Üçüncü filmde ise biz artık Riddy'in gözüne geliyoruz. En azından başlangıcı itibariyle ve artık Riddy'le. Zaten ben filmleri izlediğim zaman ister istemez Pitch Black'te hep bir o, kalbim kırık. Öyle ilk sevmemişliğim zaten var. Ee, i̇kinci filmin kendimce, ben bunu sinemasal bir şey olarak söylüyorum ama tıpkı Highlander'da olduğu gibi lüzumsuz bir evren genişletme çabası olduğunu izlediğimde düşünmüşümdür. Highlander 2'de de olmuştur. Highlander 2 de rezillik olmuştur. Hiç becerememişlerdir. Bu çünkü 80'lerin ortasıydı o zaman da dayanamadım. Ya o zaman da iyi filmler Leşli çekiliyordu gibi. ama bu mesela Chronicles of Riddick öyle olmasına rağmen yani bence tamamen lüzumsuz bir film olmasına rağmen bakış açısı itibariyle yapım prodüksiyon anlamında Müthiş bir filmdir. Eğret, seyretmesi keyiflidir, olaylar harikadır, ya. oyuncular iyidir, görseller iyidir, ee, işte silahlar, tasarımlar, her şey çok güzel görünür. Ama mesela getireceğim şey şu ki, üçüncü filmi ben de çok sevdim. Zaten bana sorarsanız Pitch Black bir derece bir yerde duruyor ama ikinci film işte gerek yokmuş. Üçüncü hep David Tohi Üçüncü filmi çekmek istiyormuş gibi geldi bana. Yani o ridik orada görüyoruz. Bizim ilk iki film... Mesela Riddick'i izlediğimde ilk iki filme benim hiçbir ihtiyacım yok. Dediğin gibi tam macera başlıyor. Olaylar oluyor. Evet. Tanıyoruz karakterin yapabileceklerinin nasıl bir hayatta kalma başarısı olduğunu. Ne kadar güçlü diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu. Ondan sonra birinci filmde de aynı yaptıkları gibi diğerlerinin gözünden ne kadar korkulacak bir cani ne kadar... Pahalı bir av olduğunu her şeyi aslında 3. Hmm. filmde 1 ve 2. filmde söylenen e, her şeyi karakter adına söylüyorum. Evreni katmıyorum hmm. tabii ki, Görüyoruz ve yapabildiklerini gördükten sonra da zaten çılgınca şeyler yapmaya devam ediyor. Ve bence yapmak istedikleri filmi 3. filmde anca yapmışlar. Evet. Ben şunu ekleyeceğim abi. 1. filmde 3. film aynı şey aslında. Bir tanesi diğerinin. Sanki altını çizmiş bazı yerlerin gibi geliyor. Yani bir daha yapsam ben bunu nasıl daha iyi yapardım gibi bir şey var. Bir de ikincisi stüdyo baskısından ben kurtulduğunu düşünüyorum. David Tui'nin. Şey var. Rahat rahat karakter geliştireyim. Araya sidekick köpekleri koyayım. Gezegeni tanıtayım. Etraftaki işte yani bitki örtüsünden hangi su içidir içilmez. Nereden ne yaratık çıkar. Bunları öğreniyorsun iki yarım saat. Şimdi şeyler mörsinerler gelecek... Adam tehlikeyi görüyor bilmem ne aslında bu defa karanlık yok bu sefer yağmur var. Tufanla beraber canavarlar gelecek aslında falan. Aslında iki film birbirine çok benziyor. Aa, şey ondan bahsetmeye bir... bir... Yani karanlık yerine daha yağmur kullanmış. Birinde karanlıkta <gülüyor> çıkıyor şeyler yaratıklar diğerinde yağmurda Kesinlikle çıkıyor evet. yaralık, yaratıklar. İşte tam da demek istediğim çok güzel, de güzel e, tanımladın aynı şeye geliyor. Yani Pitch Black yapamamış Toya adına söylüyorum evet. yönetmen adına. Birinci filmde yapamamış ikinci film zaten bir sapış olmuş bence. Üçüncü film esas yapmak istediği filme anca üçüncüde ulaşmış gibi geldi bana. Yalnız evet. şunu söyleyeyim, birebir dediğinin tabii ki karşılığı değil ama not olarak kenara koyalım. Üçüncü filmde stüdyodan da aslında çok kurtulamıyorlar. Hatta filmin yarısında para bitiyor. Para yatırılamayacağı anlaşılınca Windy para gelene kadar cebinden ödüyor. Paraları o şekilde anca bitiriyorlar. Ama yani sonuçta bir Windy etkisi de e, yoğun bir şekilde filmin her evet. aşamasında tabii ki var. Katılmayacağım ona. Şöyle katılmayacağım. Yani e, senin... E, ikinci film meselesini diyorsun. İkinci film meselesine katılıyor Yok hiçbirine katılmıyorum. Buyur, <gülüyor> Şöyle buyur. katılmıyorum. Buyurun. Bana göre en iyi film Pitch Black'ti. Bilmiyorum belki ilk seyrettiğim andan itibaren bir özel bağ mı kurdum artık diyorum ya. Her sene bir kez izlerim evet. muhakkak diye. Evet. Ya da böyle eğer tesadüfen karşıma gelirse kesin seyrederim. İkinci film, şimdi ben birinci filmle, Pitch Black'le Chronicles of Riddick'i ayrı filmlermiş gibi düşünüyorum. Zaten arada evet. şey var, arada büyük bir boşluk var. Beş sene. Beş, ha, beş sene ama yani orada Dur. ne olduğuna da 2000, ayrı... 2004 4 ha. 4 sene. Yok, kendisinin sözü o. Beş sene boyunca kaçtı, mevtar şey, geri geldi. Anladın mısın? Yani e, hikaye arasında. Tabii. o mu bir ya? Gezegenden kurtulduktan evet. beş sene sonra bu şey başlıyor. Evet. Ee, i̇kinci filmin hikayesi başlıyor. Orada bir boşluk var. Ba yani çok da önemli bir boşluk değil ama birinciyi ve ikinciyi koyduğun zaman ikisi ayrı film gibi duruyor. Yani hmm. birincisinin e, etkisini ikincisinden bekleyemezsin. Onu tamamen ayrı bir film gibi sen etmen gerekir. Evet, zaten ee, öyle oluyor zaten dedim yani zaten. Ama şimdi mesela pek çok kişi e, ikinci filmde ya iki tane şey var, iki, iki taraf var. Birinci taraf diyor ki ikinci film şahane, birinci çok güzeldi ama ikinci film şahane. Fakat üçüncü film bekleneni karşı, karşılamıyor. Bir başka taraf var, aynı senin gibi düşünüyor. Birinci film eh, ikinci filme çok gerek yoktu. Üçüncü film yani esas yapılması gereken buydu evet. diyor. Şimdi ben aslında bunların hiçbirine katılmıyorum. Çıkıntıyım ya biraz. Buyurun. buyurun. <gülüyor> bence birinci film dediği gibi... ...biraz korku, yani korku macera zaten. Hı hı. Korku, uzay, macera olarak düşünüldüğü zaman... ...bence kıvamındaydı. Bence yani her elementini ben... ...hoşuma gitti, hoşlandım her elementinden. Seyretmekten hoşlandım. Ayrıca bir sürü fikir vardı... ...gerçekten orijinal gelen bana. ikinci film... ...bence sen diyorsun ya... ...gereksiz yere genişletilmiş diye... Bence bu şahane bir franchise'ın adımıydı. Çünkü ikinci filmde bu evreni genişletmelere bir kere şeyi görüyorsun. Ridekin aslında ne olduğunu, kim olduğununa dair sana ipuçları vermeye başlıyor. Evet. Kim olduğuyla ilgili. İki, dünyanın yani o evrenin nasıl bir evren olduğuna dair sana fikirler vermeye başlıyor ki. Yani sadece tek gezegenlerden oluşmuyor tehlikeler aslında bütün evrende farklı tehlikeler olduğunu ve bir yok ediş tehlikesi var, yok oluş tehlikesi var. Bir kalt tarikat. tarikat hikayesi var evet. ki burada mesela işte dinsel olarak son derece son Güzel. derece tutucu, son derece muhaf muhafazakar bir ee, ırkın ki bu dört yaşlı ırktan ya da antik ırktan bir tanesi bu nekromongerlar bağnazlıkla sadece bağınazlık da değil bu nasıl anlatılır? Yani körü körüne inanış evet. ve bu Baş... inanışı sadece yaymaya çalışmıyor. Yani böyle her her dinde olduğu gibi gidip kapı kapı dolaşıp kapıyı çalmıyor. Bunlar direkt gizle çalıyor yani. Evet evet. Başka, bana başka bir dini hatırlatıyor. Üçüncü filme de gene ayrı bir filmmiş gibi bakıyorum. Bu sefer senin dediğin gibi hani hakikaten Ridic'i kendi ağzıyla dinliyorum. Yani e, kim olduğundan ilgili, evet. ne olduğundan neler yapabileceğinden veya ne yapmak istediğinden alakalı olarak ve yaşam savaşı verirken aynı zamanda adamı kendi gözünden tanıyorsun. O da ayrı film. Yani bu evet. üç film birbirinden tamamen ayrı tutuyorum Hı -hı. ve Hepsini de ayrı ayrı seviyorum. Evet. Yani hiçbirinde <gülüyor> beğenmediğim bir taraf yok. Evet. <gülüyor> Nedeni hmm. vardır evet. muhakkak beğenmediğim bir taraf da şimdi aklıma geldi. Kıyamadım. Tabii tabii tabii. Yani, yani ayrıca ya, konu olunca da tabii ben kıyamadım. Bir de beğenmek beğenmemek tamamen hep söylediğimiz gibi <gülüyor> evet, kişilere bağlı şeyler. <gülüyor> bu, bu dediğin e, böyle hani taraflar olduğundan haberdar değildim ben. Var, ee, var ha, Ben onlardan haberdar değildim. Ben biraz daha bunu çok da kişisel olarak film birinci filmi sevmememin zaten sebeplerini Hı. açıklamıştım. Sonra da e, onlar geçince sevmemin. Ama daha çok bunu ben böyle bir film olarak ikinci filmin yaptığı şeyin Highlander'ın de yaptığı e, hata o, gibi düşünüyorum ama bu çok yönetmensel bir şey bence. Yani yine David Twohy'nin yaptığı bir şey olarak hayal ediyorum bunu. Başarılı yaptığı için ama Highlander'daki tufaya düşmeyip çok iyi yaptığı için dediğim gibi mükemmel bir françayzin kapıları açıldı. Onu tartışmamız bile manasız olur. Orası kesin ama Hı -hı. E, burada şey var yani bizim 3 ayrı film gibi bakabilirsin. Hı -hı. Birinci film olmasaydı ikinci filmdeki Ridiyi anlayabilir miydik emin değilim. Ama üçüncü film tek başına oldu. Birinci film tek başına olmuştu. Bir ile ikinin zaten ne kadar... Birbirine benzediğini demin konuştuk. Aradaki filmde ise biz eğer bir film boyunca Riddick'i tanımasaydık Pitch Black boyunca Chronicles'da Riddick'i bilmeden ne kadar yaşardı ona emin değilim. O zaman şöyle açıklayayım. Demin söylemeye çalıştım. Hani üç ayrı film gibi bakıyorum derken franchise'dan ayrı bakıyorum anlamında değil. Beklentisel açıdan ayrı bakıyorum manasında. Yani Pitch Black'i seyrettikten sonra evet ilk başta hani Chronicles of Riddick geldiğinde Pitch Black kimse yani o tarzda bir şey bekliyordum. Öyle bir şey ya tamamen tamam farklı başladım. bir şey seyrettim. Evet. Yani tamamen evet. farklı bir şey seyrettim ama Ay niye öyle olmuş da böyle olmuş demedim. Ama şu var hani üçüncü filmde de şeyi bekledim. Hani ikinci filmdeki o franchise'ın ciddi anlamda güzel bir şekilde kullanılıp hani o ben Necromonger'ları bekliyordum. Evet. Şeyde üçüncü filmde. He, ama olmadı. Üzüldüm mü? Hayır üzülmedim. Çünkü bu sefer bana ne yaptı? Pitch Play'in tamamen farklı bir versiyonunu verdi 3. filmde. E, o da başımla beraber dedim. İzledim yani. Şimdi 3 filminde yaptığı işe ve paraya vesaireye baktığımda... ...yani rakamları yan yana koyduğumuzda bir gösterge haline geliyor. Ee, yani aslına bakarsanız Pitch Black... Demokran'ın ilk bakışta sevmese de ya da Pitaş'takiler beğenmese de çok ciddi başarı sağlamış ve herkes tarafından bilinen bir film oldu. Ee, bir efsane değildir kendi başına. Fakat yeni filmlerin efsanesi, statüsüne ulaşması biraz vakit alır. Zaman alır. tabii. Hemen öyle e, yayına girdiği anda mükemmel falan diyemezsiniz. Deseniz de kitlelere kabul ettiremezsiniz. İlk film 23 milyon dolar bütçeyle çekilmiş. 53.2 milyon dolar para yapmış. İkinci film 105-120 milyon dolar arası bir e, bütçeyle çekilmiş ve e, 115.8 milyon dolar para yapmış. Neredeyse ya kafa kafaya ya da zarar etmiş gibi görünüyor. Hı hı. Üçüncü film ise 38 milyon dolara çekilmiş ve 98.3 milyon dolar para yapmış. 2013 tarihi itibariyle hani karşılaştırırsak 2001'deki kazançla 2013'teki kazanç aslında birbirine yakın. Bu ne demek oluyor? Üç aşağı beş yukarı. 2001'de filmi beğenenler 2013'te filmi beğenenlerle aynı şeydi ve bir üçüncüsü çıkan, bütün hikayesi faş olmuş, e, evreni bilinen, karakteri, kahramanı bilinen kahramanın kritiği yapılmış olan bir filmin üçüncüsü geldiği halde birincisi kadar başarı ya da beklenti tatmin ediyorsa ki be, tatmin ettiği beklenti de 7 civarında falan ayam diye bir de söyleyeyim. Evet. E, ortalaması öyle 6.4'ler, 7.3'ler falan gibi şeyler değişiyor. E, aslında iyi bir yol aldığı düşünülebilir. İkinci olarak da e, üçüncü filmin İlk 15 dakikasıyla son 5 ya da 10 dakikasını aslında ikinci filmi temizlemek ya da ikinci filmi aradan çıkartmak üzerine kurulu olduğunu söylemek lazım. Karl Urban bir kısım görünüyor. Vako karakterini ezdirtmiyor. Mesela yani Vako bir hain değil. gibi ikinci filmde de hain değildi ya. Şartlar nedeniyle şey yapan bir soylu bir savaşçıydı evet. orada. Asil bir generaldi falan böyle. Üçüncü filmde de bütün Necromonger'ların yönetimini ve hatta kendileri şey diye tabir ediyorlar. Threshold diye tabir ediyorlar. Aslında e, eşik diyelimiz ona. Hı hı, Var eşik. olan dünya ile öbür dünya arasındaki geçiş yeri. Tamamdır. O çok iyi bir hikayeli bu arada. Şimdi evet onları zaten detaylı girelim. İşte onları e, oraya doğru halkını nekromonger'ları götürmek için öncülük istiyor. Tamam mı? Yani diyor ki ben e, aşkınlık istiyorum, öncülük istiyorum bilmem ne. Hadi sen gene kral ol ama. E, ama bana devret diyor haklarını vesairelerini. 15 dakikada bu iş bitiyor. Bir daha Necromonger'ı gören yok zaten TV filmde. En sonunda Ridik gidiyor. Kendi hakkını tekrar geri alıyor. Yani Daniel, şimdi bunu biraz açıklayalım. Çok e, kopuk kopuk oluyor böyle hani. Evet. Birinci filmden, başlayalım. Şöyle, ha, mesela, birinci filmden evet, başlayalım. Birinci filmden başlayalım. Ben bir tane bir şey hemen söylemek istiyorum. Demin söylediklerimin çok olumsuz anlaşılmasını istemem. Dediğim gibi ilk izlediğimde sevmedikten sonra filmi sevdim. Bunun en önemli sebeplerinden biri de Pitch Black'in bir numaralı başarısı bana sorarsanız. Korku filmlerinin en önemlilerinden birini hem dozajında hem de zamanlama açısından mükemmel kullanması o da jump scare. Bence yani jump scare öğrenmek istiyorsanız Pitch Black'e bakın. İşte yani bir filmde 100 dakikada ne kadar jump scare kullanmalı ve ne oranda kullanmalı? Mesela evet. bu soruların cevapları Bence Pitch Black de gizli, net bir şekilde. Evet. Sadece o değil. Eğer e, fark ettiysen klasrofabiyi de çok güzel kullanıyor. Sadece Açık alanda klasrofabi ama. Biz bugün gerisi hikayede Pitch Black'i konuşuyor olma sebebimiz ne aslında? Çünkü tanımına baktığın zaman hangi türe giriyor bu film diye? Science Fiction Thriller ya da Space Horror diye geçiyor evet. kendi içinde. Yani Literatürde zaten kabul ediyor adamların bir Space Opera Adventure değil de daha çok korkuya, Kork, bir, bir yani. alien vari bir korkuya yatkın olduğunu. Hatta dün birinci, ikinci, yani yaratıklara bakarken aslında, filmi izlerken arada direkt gördük yani bayağı Ellen'lar falan var Bu yaratık tasarımları vesaireleri de oradan izler taşıyor. Yani anası babası gibi izler taşıyor. Yani, hmm. yani genetik olarak o soydan geliyor çok belli. Hmm. Ee, şey değiller, nedir adı? İşte David Bey şey yapmamış, zaten almış onları da. Bir uzay korkusu yapmak istemiş. Ki başarmış da bana sorarsanız. Ben biraz adam şeye benzetiyorum, Dan O'Bannon'a benzetiyorum <gülüyor> Evet. Benzet çünkü filmde zaten eline benziyor. İlk filmde değil de ikinci filmde direkt görüyorsunuz. Giger çizmiş gibi Necromonger gemilerini. Evet. <gülüyor> evet. Neyse birinci filmi konuşuyorduk. Şimdi birinci filmi konuşuyoruz. Birinci filmi konuşurken bir de şunu söyleyelim. Pitch Black ile aynı anda bir tane televizyon filmi çekiliyor. Into Pitch Black diye 2000 yılında ve Sci-Fi Channel'da Sinema Vizyona sinemada vizyona girmeden önce gösteriliyor ama öyle kayıplarda ve o kadar da ciddiye alınmayan bir iş olarak kalıyor. Bu evren geniş. Elimizde aynı anda çekilmiş böyle bir film var. 2004'te 2. Chronicles'ı çekiyorlar. Aynı sene 35 dakikalık bir Dark Fury adında animasyon da animasyon. yayınlanıyor. Aynı anda. oyuncuların evet, seslendirmeleriyle. 2013'te Riddick çıkıyor. Hemen ardından yine aynı yıl Riddick Blindsided'la bir de 60 dakikalık animasyon var. Yani dediğimiz gibi zaten önemli bir köken yaratımı ve e, seyirciye Pas şeyi var ama birinci filmde biz bunu neredeyse hiç hissetmiyoruz tabi Para işte abi. Yani o e, furyanın üzerine fazla yüklenemiyorlar. Bir, bir şeye sefere çevremiyorlar. Yok şöyle bir şey de var. Arada iki tane bilgisayar oyunu var mesela. Evet. Popüler kültüre gibi. mal evet. olmuş bayağı bir şey var eseri var. Bir yandan da sevilen bir kahraman Riddick. Tabii zaten. Bendizeli'nin şey... sesi, adamın e, diyalogları. ikinci filmdeki bazı yerlerde diyaloglar çok şeydi böyle. Ridley mi test diye bir hadise vardır Hong Kong e, kanlı operasında işi gücü bırakmış işte eleyi asmış e, evet. suikastçı. daha sonra bir şey olur yeminimi bozdum olan diye geri gelir falan gibi Şimdi abuk subuk konuşması vardır o tarz suikastçilerinde Ridley ee. de biraz öyle davranıyordu şaşırıyordu falan böyle insanlara Are you afraid of ha, işte Çok havalı, lüzumsuz, 50 sene evvelinden kalma hareketler falan. Gibi. Ama niye? Ben, benim, o hareket benim çok hoşuma gitmişti. Biri onu işte dediği herhalde. anda ben de laf ağzımdan çıkmadan tarardım elfe, öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Burada çok büyük karışacak diye evet. işte gene. Hayır, senin aslında bu, o hareketi beğenmen lazım. Sen klasikleri çok seversin. Anacığım ben beğendim de o sahneden 20 tane vardı. <gülüyor> sarımı bence şahaneydi. Özellikle şeyle de çok güzel birleştirmişler. Yani ridikle aslında ikisi de yaratık. Yani onu, o havayı veriyor. İkisi de yaratık. Zaten birbirleriyle karşılaştıkları zaman... ...birbirlerinin evet. açık noktasını arıyor ikisi de. Evet. Bu şey sahnesi vardır böyle. Tam Kapı kapıya gelip e, kör noktayı bulup da böyle sallanması vardır. Mesela ben o sahneyi çok çok beğenmiştim. Evet. Sonra yeni şeyler var. Mesela... E, Mağaraya giriyorlar mağarada ateş böcekleri gibi şeyler yaratıklar var şişeye tıkıyorlar onları ışık evet. yapabilmek için mesela o, o da çok güzeldi. <gülüyor> evet tabii yani o bir yandan da aslında o küçük filmin küçük e, gezegensel evreninde de güzel düşünülmüş noktalardan biri evet. 22 yıl boyunca yer altında yaşayan o küçük yarasalar bir şeyle beslenmek zorunda. O beslendiği şeylerde süreç içinde kendilerini korumak için bir şey yapmak zorunda onlar ışık sağlamış ki onlar onları avlayamasın gibi. Düşünüyorsun. Evet, evet. Bu bahsettiğiniz şey aslında korkunun ya da kurgunun çok sevilen büyük bir ustasının izlerini taşıyor demek oluyor. Bunlar Lovecraft numaralarıdır. Evet. Lovecraft vari bir şekilde evrime, evrim şeyine timeline'ına çizgisine oturtulan canavarı görürsünüz. Hmm. Canavarın karşısındaki canavarı görürsünüz. Dişleri olmasa da bir canavardır orada hayatta kaldığına göre. Zaten evrim posterde var. öyle ya. Posterde hmm. de ıı, Işık evil versus evil. Hmm. şeklinde bir mesaj var. Yani. Aynı zamanda toplum dışılık ya da ne bileyim tür dışılık var. Hmm. Sıra dışı da diyebilirsiniz ama sıra dışı çok karşılamıyor diye söyledim. Çünkü ikisi de avcı bu yaratıkları. Evet, o doğru. yüzden yani deli deliği görünce sopasını saklar modeli. Şimdi bunlar özdeş yaratıklar. Birbirini çok anlıyorlar. Kimin ne yapacağını biliyor. Bir de şey var. Tecrübe çok önemli bir hadisedir. Evet. Şimdi biz burada Redi falan bahsediyoruz ya Redik bir defa çok ciddi anatomi bilen bir adam katile göre. Diyor ki dörtle 5'in arasında bıçağı saplarsan ölür diyor. ...işte suikast yapıyorlar buna... diyor dediğin gibi yaptım, yok diye yapamadım... ...beşle altının arasına soktun, orada karın boşluğu vardı... falan diyor. ...saçma sapan yerlerde anekdotlar basıyor... ...kimi nasıl öldüreceğini biliyor... ...öldürmeyi sadece fiziksel bir eylem değil... ...bir sürece yaymak olarak da şey yapıyor... E, ...milleti birbirinden ayırıyor... ...zaman içerisinde tek tek peşlerine düşüyor... ...yok efendim canavarlı, tuzaklar kuruyor falan... ...herif tam bir avcı... ...asrına evet. bakan av derken... Yırtıcı diyelim. Predator derler yani ona. Hı. Tam bir yırtıcı uğraşılmayacak. Etobur bir hayvan aslında. Ridic. Evet. Karşısındaki yaratık da baya Lovecraft'ın hikayelerinden fırlamış gibi bir yaratık. Hani dedin ya ilk başta sürünüyordu bunlar. Larva gibi bilmem ne. Ondan sonra uçmaya başladılar. Bayağı bir evrimi anlatıyorsun sen şu an. İçeride kalan birbirlerine karşı tahakküm, üstünlük kurmaya çalışmaları, işte 22 senede bir olmaları bunların gidip orada bir expedition esnasında, bir gezi değil, bir sefer esnasında bir belayı Evet. ortaya çıkartmalı falan. Bunlar bayağı Lovecraft hikayeler yani. Bir de şey var e, senin söylediğin gibi yani bir bir canavarın dünya kadar canavar ama hepsi kendi içinde bir yani Tahmin sürünüyorsa sürünüyordur. Ha. Sen de ona göre önlemini alırsın. Evet. Uçuyorsa uçuyordur sen de ona gene önlemini alırsın ona göre. Ama bu sürünüyor, uçuyor, yürüyor, koşuyor. Yani Canavar beklenmedik bir hal aldığı zaman esas korkuyu yaşamaya başlıyorsun. Çünkü ona karşı alacağın önlem çok fazla değil. İşte orada yapılabilecek tek önlem var, o da ışık. Evet, evet. Orada beni yalnız düşündüren, yine Pitch Black'te düşündüren bir tane şey var, o da bu yaratıklar çok eğlenceli, evet, çok ilginç vesaire olmasına rağmen biz koca gezegendeki o kaldıkları 3-5 günlük süre içinde yer altında iki tür küçük yarasamsı türler ve büyük öldüren. ikisi de öldürüyor ama büyük olan tür. Ve bir de o sürecin içinde parlayan Larvalı. larvamsı yaratıkları <gülüyor> görüyoruz. Gün boyunca yüzeyde hiçbir yaratıkla muhatap olmuyoruz. Ve yani 22 yıl boyunca bu yaratıklar o zaman kanibalistik bir şekilde yaşadıklarını varsayıyoruz. Birbirlerini yemekten başka seçenekleri yokmuş gibi görünüyor. Öyle bir şey hatırlıyorum filmin içinde. Tabii. Filmin i̇şte içinde zaten birbirlerine de, zaten de birbirlerine birbirlerine saldırıyorlar. Öleni yiyorlar gibi bir durum ama aslında kendi kaynakları kendileri olmak zorunda yani yer altında e, bizim bilmediğimiz tabii ki o 3 gün içinde görmediğimiz 3-4 gün içinde bambaşka bir dünya olabilir onu bilmiyorum. Hı. Ama aşağıda beslenebiliyorsan bu sefer dışarı çıkıp koca gezegende milyonlarca yaratığın e, böyle 5-6 tane adamın peşine düşmesi de yani beni filmde düşündüren... Çünkü dışarı çıkmak için sebep yok onu demek istiyorum. Yani karanlık olunca okey hava güzel diye çıkıyor olabilirler evet. ama dışarıdaki 3 tane adamdan 22 yıl boyunca 3 tane adamdan başka hiçbir şey yok. Şey gibi sürü haftası ilginç. gibi düşün. Şey, o ilginç. Yani Solan yemek de olabilir. Ha? Sürün haftası çünkü bir tanesi zaten avlıyor. Ha. Bir iki tane söylüyor zaten şeyle. Yani yaratık çekiyor ya şeyi. Ha, Çocuğu ha. çekiyor. Çocuklar giriyor. Tabii gidiyor. tabii. Yani ben o daha da büyük bir şeyden bahsediyorum. Bu ha. film için değil. Zaten bunlar 22 yıl önce dışarıdakinin tadını almışlar. Gidiyorlar. Bir daha çıktılar bakıyorlar. Yani onu, ben onu şey yapmıyorum. Bravo Ama gir, zekalar gene geldi ha. deyip. Onu ben yani zaten bu olmaz filan diye söylemiyorum. Ama bütün sürece baktığımda bir gezegenin o şekilde edinleşmiş ha. yaratıklarının aslında hiçbir zaman dışarı çıkmasına gerek yok. Çünkü dışarıda yaratık yok. Yani gelen... 10 tane, 20 tane insan dışında 22 yılda bir. O da iki kere oluyor anladığımız kadarıyla. Ama uçabilmek için yapıya olabilirler onu. İşte yani milyonlarca yıl içinde dışarıdaki bir koca gezegende bu adamları niye bunlar avlamaya çıkıyor? Bence bu tesadüf. Ilginç, i̇lginç geliyor yani. Evet kesinlikle bir tesadüf. Evet, orada oluyor. olmaları tesadüf. Yani orada ]leniyoruz. olmasa da bunlar uçacak. Yani o karanlık bastığı zaman bunlar çıkacak. Bir evet. şey, yani şey gibi düşün ya. Hayvan doğası... Bir takım kurallara bağlıdır ya Öyle her hayvanın kendine ait kuralları vardır veya yaşayış evreleri veya fazları vardır. Bu da o fazlardan bir tanesi yani demek ki bu hayvanlar 22 sene boyunca sürünüyorlar. Süründükten sonra bir şey olgunlaşma dönemi var belki de. Tamam işte yani onda da çıkıyorlar Hı -hı. ve orada da bizim insancıklarımız için sadece söylenebilecek. Bir tane Amerikan Şansız. terimi var. Shit happens. <gülüyor> <gülüyor> ya da shit hit the fan olabilir. olabilir evet. <gülüyor> daha çok çekiyor öyle bir durumda. Ben oradaki bu senaryo oyuğunda işte hani e, Gap derler ya. Hikaye, senaryoda senaryo. değil de bu daha çok bu, bence senaryo. genel yani, hikayede bu. Yani nedensellik ya, ya evrende bir, sorun. bir şey yamuk var. Yoksa yani <gülüyor> senaryoda bir hata yok bence. Bunu. Bir senaryo hatası değil bu. Evrensel bir sorun. Yani <gülüyor> o yaratıklar çünkü... Çıkamıyorlarsa uçmazlardı. Uçamıyorlarsa uçmazlardı. Orada on tane, 20 tane birileri vardır. avlayacak çıkma falan. Ama o evrensel bir sorun. Bence yani uzay mekiğinin sesini duymaktan alt tarafta artık barınacak yer kalmamasına kadar. Bir, ya, bir sürü, sürü, sürü şey, şey çıkabilir. Sunabiliriz. Ee, bütün ama yani orada bir enerjiye bir lokomotife ihtiyacım var. O da hayatta kalmış. Şey. Yani bir korku eseri yani olunca. Onu yani lokomotif koyuyoruz. dediğimiz gibi bir şey gerektiriyor evet. ee, orada. Ben şunu söylemek istiyorum. Birinci film. Tamamen yabancısı olduğumuz bir evrenin aslında kapılarını açmak itibariyle hiç 2000'li gibi davranmayan bir film. Çok belli bir şekilde 1950'lerden, 1970'lerden, 1990'lardan şeyler, izler taşıyor. Elbiseler, giyim kuşam, insanların ondan sonra bir arada nasıl duracağı, yok görev paylaşımı, bunların hepsi ayrı ayrı dağılmış. Hı hı. Alan sonrasında gerçekleşen o hani uzaydaki uzay yolcusu tipi var ya hani, evet. e, ortaya mavi Maviyakalılar da artık sadece astronotlar değil işçiler de bir yerden bir yere gider yani uzayda falan gibi bir şey var. Bunlar da işin içine dahil olmuş. Şimdi burada bir tane daha bizim üst level şeyimiz var. Çok mainstream'e gitmediği için uzay gemilerinde hep e, vazifeliler bulunur gibi burada bir yolcu. yaklaşım var. Burada yolcu var. Bir de ikinci filmde artık bu kadar estetik manada arayı açmayan daha günümüze yakın olabilir teknoloji gibi şeyler olduğu için birazcık daha bir şey gelmişti. Farklı gelmişti. Evet. Mesela adam çelik yelekli kevlar zırh giyiyordu. Tabii tabii. Hangi güneş kevlar? ışınıyla şey güneş ışığıyla su Hı. çıkarıyorlardı gezegende evet. suyu. güneşi Güneş ışığıyla çalışan ...jeneratörler vardı falan da hoştu. Evet. Bir de şey filmin Ses içinde var. iyi kötü ayrımı aslında iyinin kötü, kötünün iyi olabileceğini gösteren bir şey de var. Demin bahsettiğimiz şey bu işte. Hmm. Mesela sen dedin ya başta işte John mesela hmm. şey olabilir. John'du galiba. Evet. Yani. John iyi olarak görüyoruz. İşte kızı iyi olarak Kalmadı görüyoruz. ama. ama hmm. John bir bakıyorsun bir çocuk feda edebilecek şeye geliyor, raddeye gelebiliyor. Ya. Tabii zaten kızın da iyi olduğunu bir yana kahraman gibi bakıyoruz ama iyi olmadığını en baştan görüyoruz. Kız kendini kurtarmak için hepsini gemi boşaltıp hepsini atmak istiyor. At, be, sadece kaptanın çabasıyla bu olmuyor falan. Yani kız da çok bencil bir... Herkes böyle bir... Herkesin çok bencil olduğu bir yerden başlıyor Sonra değişiyor. İşte ama bencilliği yüzünden yargılanan tek adam Redick oluyor. Evet, yani da, hani hikayenin evet. şey tarafı o. Bir kötü suçlu olmak zorunda. Bu haftalık Redick sohbetimizi... Ara veriyoruz. Gelecek hafta kaldığımız yerden Reddick Chronicles ve Reddick filmlerini konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.